Ezübillahimineşşeytanevuracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, mealimize e, inşallah El-Meariç suresiyle devam edeceğiz. E, suri hakkında öncelikle bilgi vermek gerekirse 44 ayetten oluşmakta, adını 3. ayetindeki El-Meariç kelimesinden almıştır. E, meariç, maariçin çoğulu olup yükselme dereceleri anlamına gelir. Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi. Melekler ve ruh, yani Cibril, oraya miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Resulüm, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne dönerler. Dost dostu sormaz. Birbirlerine gösterilirler. Fakat herkes kendi derdindedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için...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 İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Resulüm, o kafirlere ne oluyor ki bölük bölük sağından ve solundan sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağına mı umuyor? Hayır hiç ummasınlar. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Fakat ibret almadılar, imana gelmediler.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 kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlayarak çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edile geldikleri günleridir.